Merhabalar, ben Ayşe Çavdar. Yasaların Ruhu programındasınız. Açık Radyo'da 94.9'dayız. Ee, bu hafta e, işler bizimle değil e, ama bir konuğumuz var. Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden e, Hala Akay. E, bugün baş, başlamış olan bir e, konferansı anlatacak bize. ve Bunun paralelinde de bir e, projeyi, araştırma projesini anlatacak. E, hiç e, oyun oynamayalım istersen. Projede birlikte çalışıyoruz. Hale hoş geldin. Hoş bulduk. E, projede birlikte çalışıyoruz. Ben yeni katıldım e, aralarına. E, Güvenliği insanileştirmenin imkanlarını araştırmak üzere yapılan bir uluslararası proje. Bize biraz projeyi anlatır mısın? Hale sonra da e, konferansa devam edelim. Tabii elbette. Proje aslında geçen sene başında başladı. E, beş Balkan ülkesinin de ortak olduğu proje. Yani Türkiye ile beraber beş ülkeyiz. Ee, geri kalan ülkeler işte Kosova, Bosna, Sırbistan, Bulgaristan ve e, Karadağ. Hı hı. Ee, projenin başlığı aslında insani güvenlik teması. Bu tema altında e, iki ayaklı bir şey düşünülmüştü aslında. Bir yandan e, bu STK'larla, yani toplum kuruluşlarıyla üniversitedeki araştırmalar arasında bir bağ kurmak, yani daha tabandan gelecek araştırmalar yapmak ve bunların sonuçları üzerinden, e, kamuoyu gündem olay oluşturmaya çalışmak. Bunu daha zaten yapılan bir şey elbette de bunu daha yapılandırılmış bir şekilde gerçekleştirmek. Hı hı. İkincisi de insani güvenlik alanında hem kantitif hem kalitif çalışmalar yapmak. Hı hı. Ee, bunun kantitif ayağında çok yavaş ilerledik e, tıkı sebeplerden dolayı ama diğer taraftan işte yapılan toplantılarla en azından bu 2014 senesi için hı hı. tüm bu beş ülke için üç tane teva belirledik. Biri gençlik, hı hı. diğeri yerinden edilme, üçüncüsü de e, iş yerinde şiddet. Hale bunlara geçmeden önce hı hı. insani güvenlikten ne anlamamız lazım? Onu e, en azından araştırma e, bağlamında ne anlıyoruz onu özetleyebilir misin? Sonra hı hı. hani bunun hı hı. ayaklarına bakalım. Tabii tarihsel olarak şunu söyleyeyim işte 90'ların başında ortaya yapılmış bir kavram insani güvenlik Birleşmiş Milletler tarafından. 90'larda ortaya çıkması sebebi de özellikle artık çatışmaların giderek mesela Balkanlarda o dönem olduğu gibi devletin ortadan kalkması ve etnik, ülkelerin içinde etnik çatışmalara dönmesi. Hı hı. Ee, i̇nsani güvenlik aslında şunu diyor Güvenlik devletlerin anladığı şey değildir Güvenlik aslında üç ayaktan oluşur Biri e, korkudan kurtulmaktır Eğer güvenli bir insandan bahsediyorsanız İkincisi ihtiyaçlarının sağlanmasıdır Böylece ihtiyaçlarını karşılayamama korkusunu ortadan kalkmasıdır hı hı. İkincisi de human dignity Yani insan, insanlık onurudur hı hı. Ee, hani Böyle daha genelleştirsek şey diyebiliriz ee, güvenlik kavramına e, insanların kendi talepleriyle tabandan gelen taleplerle <gülüyor> e, güvenliğin ne olduğunun tanımlandığı ve insan hakları aylıklı bir güvenlik yaklaşımı diyebiliriz. İnsan merkezi, devlet merkezi değil, insan merkezli bir tabii, güvenlik tabii. yaklaşımı. Hı -hı. Ee, tabii bunu çalışan insanlar için her zaman şöyle bir şey söz konusu. Ee, yani güven, adı güvenlik olan bir şeyin içine girdiğiniz zaman aslında devletin e, çok hani nasıl diyeyim, kıskanç bir şekilde korumaya çalıştığı bir alandan bahsediyorsunuz. Hı -hı. Ee, tabii bunun şöyle bir tehlikesi de geliyor karşınıza. Hani bu aynı zamanda güvenlik kavramını ...kapsamını geliştiren, yani şimdiye kadar hı hı. kullanılan güvenlik kavramının kapsamını geliştiren ki aslında böyle bir kapsam Türkiye için çok yabancı değil. Hı hı. Ee, o yüzden aynı zamanda devletin güvenlik söylemi üzerinden kendi operasyonel gücünü genişletebileceği de bir alan. Hı hı. O yüzden aslında burada böyle bir ikilem üzerinden çalışıyoruz. Yani biz bir şekilde e, Güvenliği geri almaya çalışıyorsunuz. ...kanımlanmasını almaya çalışıyoruz. Hı hı. Yoksa aksi çok başka bir yerlere gidebilir elbette. Ee şöyle demek mümkün mü? hani bu perspektiften bakıldığında güvenlik alanı devletin e, vatandaşlarının vatandaşların hareket alanlarını sınırladığı değil o hareket alanlarını onlar için güvenli kılmak üzere sorumluluk aldığı bir alan olarak. Ee, tanımlanıyor bu proje mi? çerçevesinde evet. Evet, evet, ee, Peki evet. şimdi o alt kategorilere bakalım ee, Yerinden edilme demiştin ee, Hı -hı. Gençler demiştin Bir de, e, Bir de iş yerinde şiddet Hı -hı. Ee, Bunlar sadece bu sene için belirlenmiş olan e, Ana başlıklar Hı -hı. Ee, Mesela biz Türkiye'deki ekip olarak Bu ana başlıkların ikisi altında çalışma yapıyoruz Hı -hı. Ee, Birincisi yerinden edilme ikincisi de bu iş yerinde şiddet Hı -hı. Ee, Yerinden edilmede ee, proje şöyle bir ilerledi aslında biz yerinden edilmeye Türkiye'deki zorunlu göç üzerinden bakalım dedik hı hı. ama zorunlu göçe bakarken kendi böyle çok dağılmıyor o yüzden bu zorunlu göç çerçevesini aynı zamanda e, meselesindeki çözüm süreciyle de ilişkilendirelim dedik hı hı. Ee, ve o yüzden aslında iki ayaklı bir şey çıktı araştırmaya ilk başta çözüm süreci ya da bir işte barış sürecine insani güvenlik odaklı bir yaklaşımla başlarsak hani bakarsak ee, neler olabilir diye baktık ki bunun işte 28 Eylül'de hı hı. 2013'te bunun bir toplantısını yaptık bunun raporu da hazırlandı bu konferans sırasında dağıtılacak hı hı. Ee, sonra işte daha güneydoğarlıklı bir sağ çalışmasına başladık. Şimdi işte seninle beraber <gülüyor> e, işte Türkiye'nin batısında da hı hı. E, sağ görüşmelerine başlayacağız ve yavaş yavaş ilerleyen aslında geniş kapsamlı bir araştırma olacak. Yani sadece yerinden edilmeye de bakmıyor ama yerinden edilme odaklı. Çözüm sürecine bakıyor diyeyim. Anladım. Bu galiba en azından benim bildiğim kadarıyla çözüm sürecinin iki tarafında araştırmayı hedefleyen bir alan tabii, tabii. çalışması. Yalnızca yerinden edilmenin Kürtler üzerindeki etkisini değil, aynı zamanda yerinden edilmiş Kürtler etrafında yerelde oluşan algıyı da araştıracağız. Tabii elbette. Çünkü bir, işte karşımıza şöyle şeyler çıkıyor. Aslında şunu görüyoruz. Türk tarafında Kürt meselesinde güvensizlik Kürtlere kıyasla daha fazla. <gülüyor> ee, yani çatışmayı körükleyecek olan olacak türden güvensizlikten bahsediyoruz. <gülüyor> o yüzden aslında bu algılara hitap edilmeden bir şekilde toplumlar arası barış meselesinde konuşulmadan bu çözüm sürecinde uzun vadede ne kadar sürdürülebilir bir şeyler elde edilebilir bu çok tartışmalı. Çünkü Türkiye'de bu mesele çok teknik, çok gizli kapaklı. Ee, çok aslında halkın kendisini uzak bir şekilde yürüyor şu anda. Hı hı hı. Ee, o yüzden sözümüzü içinde gözünde bulundurulmayan istiyoruz. Batıya gelmiş Türklerin e, batı, Batıya göçü hı hı. hem Türklerin algısını ne kadar etkileti, hem de bu algıların ne kadarı karşılaşmalardan kaynaklanıyor, ne kadarı e, işte Türk e, meselesinde inkâlden kaynaklanan oş olan duygularla beraber hı hı. yıllar içinde gelişmiş bir nasıl diyeyim ötekileştirme o yüzden iki tarafında algılarına bakmaya çalışacağız evet hı hı. E, bu biraz galiba çözüm sürecini desteklemenin ötesinde e, hani e, gerçekleşebilecek bir e, politika olarak da tanımlama gayretinden kaynaklanıyor değil mi sonuçta bir sivil toplum e, tabii, tabii. araştırması e, çünkü mesela insani güvenlik odaklı bir çatışma çözümlerine ya da dönüştürme literatürü var zaten karşımızda. Hı hı. Ee, ve bu literatürün kendisi de aslında bu tür çatışmaların ancak e, insanlar arasındaki gerçek sorunların tartışılmasıyla ...savabileceğini söylüyor bize. Ee, şimdi Türkiye'deki sürece bakarsak... ...Türkiye'deki süreç işte... E, Abdullah Öcalan'la... ...mitin arasındaki görüşmeler ve bunun üzerine ...yapılan pazarlıklar sonucu yürüyor. Hı hı. Ee, bu şeffaflıkta güvensizliği artırıyor tabii. Karşı çıkacak hali yok elbette ki. Hı hı. Ama aynı zamanda toplumun kendi içinde... ...hiç 30 senedir savaş olmamış gibi... ...davranmamıza imkan yok. Hı hı. Ee, ve bu savaşın... ...insanların arasında bir düşmanlık... ...bir güvensizlik yarattığını... E, sorunlar yarattığını e, inkar etmenizin anlamıyor ki. türlü barışın sürdürülebilme olmasından bahsetmenize imkan yok. Hı hı. E, o yüzden biz işin bu kısmına eğilmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani bu çözüm süreci yürür yürümez ondan da bağımsız aslında. Çünkü sonuçta herhangi bir noktada bir barış e, gerçek bir barış atımı atılacaksa bu meselelerin bir şekilde Ortaya çıkması, konuşulması, bunlara çözüm getirilmesi lazım. Hı hı. Peki e, ikinci bölüme geçmeden hemen bir girizyah yapalım. Çalışma hayatı iş güvenliğinin neresinde? E, daha doğrusu evet. insani güvenliğin neresinde? E, işte ilk başta söylemeye çalışmıştım. E, işte birkaç ayaktan bahsedersek insan güvenliğinin ayaklarından bir tanesi ihtiyaçlarını el e, İhtiyaçlarının sağlama korkusuna uzak olmak yani ihtiyaç, e, e, ihtiyaçlarının giderilmeyeceğine dair bir korku duymamak. Hı hı. E, bu da bizi doğrudan aslında hem emek piyasası ile ilgili düzenlemelerin hem sosyal politika düzenlemelerinin alanına getiriyor. E, İşlerinde e, kişide, burada şiddeti elbette ki biz e, çok daha geniş anlamıyla hı hı. E, ele alıyoruz yani ee, i̇nsanların haklarının ihlal edilmesi ya da görmezden gelinmesinin bir şiddet türü olduğunu hı hı. varsayımından hareket ederek bunu iş yerinde şiddet diyoruz. Hı hı. Ee, bizi bu taraftan getiriyor diyeyim. Yani hani eğer insanlar emek piyasasının dışına atılıyorlarsa şu veya bu sebepten hı hı. E, emek piyasası içinde kendi güvenliklerini e, e, tehlikeye düşürecek ortamlarda çalışıyorsa, ki senin işte çok iyi bildiğin gibi Türkiye'de mesela iş kazaları, iş cinayetleri, e, bunlardan kaynaklanan sorunlar mesela bunun içine girebilir. Hı hı. E, bunlar elbette ki e, insanların gündelik hayattaki güvenlik kavramıyla çok alakalı. Hı hı. Hı hı. Yani biz oradan bağladık hı hı. Hı hı, anladım şimdi ufacık bir ara verelim istersen ikinci aşamada e, bu konuda bir toplantı yaptık onu konuşalım e, ve tamam. sonra da konferansı e, ve konferansta neler duyma ihtimalimiz olduğunu konuşalım ben tamam. senin için geçen gün paylaşımlarında gördüğüm için seviyorsundur diye Tori Ames'ten Winter'ı seçtim uygun mudur? Çok teşekkür ederim çok uygundur. I put my hand in my father's glove I run off where the drifts get deeper Sleeping beauty it trips me with a frown I hear a voice, you must learn to stand Tekrar merhabalar Açık Radyo'dasınız 94.9'da Yasaların Ruhu programını dinliyorsunuz. Ben Ayşe Çavdar, Hale Akay konuğum. Ee, bugün e, başlayan İnsani Güvenlik konulu Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin düzenlediği konferansı konuşacağız. Önce İnsani Güvenlik konusunda yine Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin yaptığı e, Balkanlara ağır, e, ağırlık veren uluslararası bir Çalışmadan, e, araştırmadan bahsettik. Bu araştırmanın bir ayağını Türkiye'deki ayaklarından bir tanesini e, yerinden edilme, oluşturuyordu hala az önce bu aşamayı bize çok güzel özetledi sonra iş hayatının iş güven insan güven insani güvenliklerine alakası var dedim onu anlatıyordu ee, istersen bu geçen hafta sonu yaptığımız toplantıdan biraz bahsedelim hali ilginç bir toplantıydı benim için sonra değerlendirme yapam yapamadık hı hı. fırsattan istifade onu da yapalım <gülüyor> <gülüyor> bir hayli şey öğrendik galiba hemen her alanda çeşitli türden gayet profesyonelleşmiş e, ayrımcılıklar yaşandığını öğrendik e, Elbette Belki e, ilk hı. başta Toplantı yapmadan Bu konuya nasıl geldik hı hı. E, Onu da ben bir anlatmaya çalışıyorum Lütfen. Çünkü biz ilk başta mesela e, Bir takım istişare toplantıları yaptık Değişik çevrelerle ve insanlara sorduğumuz Aslında hani, neleri insani güvenlik sorunu olarak Gördükleriydi elimizde bayağı ciddi bir Konular e, listesi Oluştu ve burada e, iş yaşamıyla ilgili aslında çok fazla şey vardı. Mesela mevsimlik işçiler, mesela e, inşaat sektörü, mesela işte e, iş cinayetleri, iş kazaları. Hı hı. E, bunların arasında hiç çalışılmamış ya da e, konuya yeni bu boyut getirecek bir yaklaşım ne olabilir diye düşündük. E, bir parça da şeyi de dikkate almak lazım. İnsani güvenlik... Kavramı üzerinden çalışırken aynı zamanda gündeme getirilebilir çözümler öneren ya da insanların kendi kendine, kendilerini koruyabilecek mekanizmaları üretebilecekleri alanlara da bakıyoruz. O yüzden bunun böyle bir alan olarak ilginç olabileceğini düşündük. Hı hı. Ee, bunun geniş, geniş anlamında yapacağımız şey aslında... İş yerinde şiddet olarak görülebilecek, farklı farklı türkleri, türleri de ele alabilecek bir rapor. Hı hı. Ee, ama bunun sahası ayrımcılık üzerinden ve ayrımcılık da ağırlıklı olarak kadınlar üzerinden hı hı. araştırılacak. Hı hı. Ee, bu bu yüzden... bir deneme usulü galiba. Yani hani bir, bir survey yapılacak, belki tabii. sonra genişletilecek alanı. Tabii, tabii hı hı. genişletilecek. Ağırlıklı olarak bir... ...son toplantımızdan ortaya çıkıyor ki... ...bir takım fokus gruplarla ilerleyecek... ...çünkü ilk başta tam emin olamıyorduk... ...birebir söyleşilerle mi gitsin... ...görüşmelerle mi gitsin... ...yoksa fokus gruplarla mı gitsin diye... ...odak gruplarla mı... ...muhtemelen daha odak grupları ağırlıklı gidecek... ...biz bu toplantıya... ...özellikle iş yerinde ile ilgili... ...bize fikir verebilecek... herkesi davet etmeye çalışıyoruz... İşte ...sendikalar var, akademisyenler... ...gazeteciler var... E, alanda farklı farklı çalışan işler var ve e, belki de hiç dikkat alınmamış. Bazı kimlikler var mesela. Hı hı. E, özellikle LGBT'lerle ilgili bu, bu neler yeneceği mesela beni çok e, meraklandırıyordu. Hı hı. E, o yüzden LGBT'ler de vardı hı hı. E, toplantıda. Öf. Toplantıya beraber katılık o yüzden sen birkaç şey daha duysan <gülüyor> bir şeyler söyle ben deydim. E, beni beni mesela e, en çok ilgilendiren e, Plaza çalışma e, platformundan gelen arkadaşlar oldu çünkü e, beyaz yakalılar arasında daha doğrusu beyaz yakalı çalışanlara e, yönelik e, son derece profesyonel, son derece sofistike, inceltilmiş ayrımcılık yöntemleri olduğunu gördüm ki genellikle hani şaşırılır e, işte eğitimli yük, yüksek ücretli çalışan işte gayet ayrıcılıklı e, insanlar gibi görülür beyaz yakalılar ama e, gördük ki hani e, daha az kalifiye e, iş kollarında daha az kalifiye elemanların çalıştığı iş kollarından e, çok daha ustalıkla e, kotarılmış bir takım e, ayrımcılıklara maruz kalıyorlar. Daha da önemlisi şuydu ayrımcılığın bertaraf edilmesi için e, kurulan o, ombudsman gibi ya da disiplin işte komitesi gibi komi şeyler, ara kurumlar, işyerinin kendi içerisinde oluşturduğu kurumlar bu ayrımcılığın kurumsallaşmasına neden olabiliyor. E, buna yönelik anlatımlar çok ilginçti hakikaten. Dolayısıyla orada yapılacak çok iş var gibi geldi bana araştırılacak çok mesele e, çok var. Tabii bir de şu var ayrımcılık deyince hep böyle en diptekilere bakma <gülüyor> ıı, daha ağırlıklı normal olarak öyle. O yüzden <gülüyor> mesela iş yerinde ayrımcılık deyince de genelde insanların aklına ıı, etlik kimliğinden dolayı ıı, piyasadan ıı, <gülüyor> bir şekilde uzaklaştırılanlar ya da <gülüyor> kadınlar geliyor ama bunlar genelde hep kalifiye olmayan emek üzerinden bakılıyor senin dediğin gibi. Halbuki ıı, beyaz yakalı işlerde bu hem daha sofistike hem daha görünmez mekanizmalarla ilerliyor. Hı hı. Ee, yani şunu diyorum, e, siz mesela e, Kürt e, tarım işçisiyle, e, Türk tarım işçisinin sağdaki e, çatışmasını çok daha rahat gözlemleyebilirsiniz. Ama bu yukarı doğru çıktıkça zaten araya giren ekstra mekanizmalarla, insan kaynakları departmanlarıyla, iş yardım stratejileriyle, hı hı. Şu değerlendirme stratejileriyle hem daha görünmez ve anlaşılmaz bir duruma denk geliyor. Hı hı. Ee, bir benim mesela daha var. bu konuda hı hı. harekete geçiren şöyle bir örnek olmuştu hı hı. Ee, Bu mesela Twitter'da yaşadığım bir şeydi ee, Bir arkadaş, başörtülü bir arkadaş hı hı. Bir bankaya başvurmuş hı hı. Ee, Ve bankadan başvurusu, yani iş başvurusu için görüşme talebi gelmiş Görüşme talebi gelince ben başörtülüyüm demiş hı hı. Ben bunu şimdi size söyleyeyim Yarım saat sonra aramışlar ve görüşmeyi iptal etmişler Hmm. Ee, ...mesela bu böyle çok daha az sattığını... ...tasattığını, Tek insanların zaten... ...çok daha az söylediği şeyler... Hmm. Ee, ...bizim o toplantı mesela... E, tam, ...tam açık bir dille ifade edilmese bile... ...onundaya çıkan şöyle şeyler vardı... ...mesela aksan... Hmm. ...mesela nereden doğ, nerede doğdu... ...çünkü bunların hepsi formlarda yazıyor... ...hatta yani, nerede yaşadın, hangi, hangi mahallede yaşadın... ...tövbe başvuru formlarından başlayan... ...bir eleme süreci var... Hmm. Ee, ...işe girdikten sonra... İş arkadaşlarının kendi yatay ilişkileri <gülüyor> üzerinden ya da doğrudan üstte asla arasındaki diki ilişkilerden yapılan mobbing yoluyla <gülüyor> e, beterlen işte. Bir, bir de ilişki. orada rekabet de çok acımasız. Üstelik evet. bir de örgütsüzlük söz konusu. Dolayısıyla insanların ya orada tek başına kalıyor hakikaten. Yani evet, hani tabii. orada bir koruma mekanizması, bir örgütlenme durumu vesaire de söz konusu değil. Rekabet çok çünkü. Evet, hani, tabii. E, Hı hı. Tabii karşılıklı rekabet çok fazla O yüzden o rekabet mekanizması zaten bu kullanılıyor hı hı. Ee, O yüzden ben şeyi ilginç buluyorum Yani biz daha beyaz yaka ağırlıklı bakmaya çalışacağız Biz bunu seçerken daha çok bunu regüle edilebilir bir alan olmasından hı hı. yola çıkmıştık Yani e, özellikle bir takım e, yasal mekanizmaları falan devreye sokmak Elbette ki formal sektörde daha kolay ee, Ama aynı zamanda bu kadar sofistik olan şeyleri de göstermek lazım Yani özellikle Hangi detaylarda ayrımcılığın gizlendiğini, hangi detaylarda güvenliğin esasında ihlal edildiğini e, göstermek lazım. Şimdi istersen çok az vaktimiz kaldı. E, konferansı biraz özetleyelim mi? Neler var, ne neler olacak bu konferansta? Kimler gelecek? E, enteresan tarafı nedir? Dinlenmeye değer diyor olabilir miyiz senden? Konferans aslında projenin ilk uluslararası konferansı bir parça insani güvenlik kavramını gündeme getirmek bir. ikincisi de projeyi tanıtmak için Hı -hı. yapıldı ve iki ayaklı oturumlardan oluşuyor. Yani bir genel oturumlar var belli başlıklar altında. İkincisi de her gün öğleden sonra iki gün boyunca yapılacak olan bir takım atölye çalışmaları var. Hı -hı. Şimdi yani nasıl diyeyim işte ilk gün özellikle Hı -hı. bu farklı farklı örgütlerden gelip Farklı örgütlerince uluslararası kurumlardan bahsediyorum. Mesela Birleşmiş Milletler, mesela Avrupa Birliği gibi. Hı hı. Ee, i̇nsanın güvenlik kavramına kendi bakış açılarını anlatacak olan konuşmacılarımız var. Hı hı. Ee, bunun hemen e, öğleden sonrasında 3 tane e, küçük workshop yapacağız. Bu e, Tane, bir, bir tanesi toplumsal içerisinde barış konusunda. Hı hı. Ee, ikincisi çatışmaların aşılması ve toplumlar mutabakat. üçüncüsü demokratik yönetişim ki bunların içinde küçük sunumlar da olacak ve bu sunumlardan bazıları mesela Balkanlarda benzer konularda yapılan Projelerde çalışın, insanları yapacağız sunumlar. Hı hı. Bu kısmı ee, istersen yani, e, e, bu kısmı hakkında bir şeyler söyleyeyim. E, bu kısmı özellikle önemli hissinde Balkanlardan e, gelecek olan sunumlar diyelim, soğuk hava değil bu defa. Çünkü benim dikkatimi çeken biz konferansa hazırlanırken özellikle az önce konuştuğumuz bu iş güvenliği mevzusunda Türkiye'nin oralarda bir hani negatif etkisi olduğu yolunda sizden aldığım bilgiyi de ben açıkçası sabırsızlıkla bekliyorum oralardaki örnekleri görebilmek için bu açıdan. Hı hı. Ee, bir parça gene şey de söyleyeyim bu workshopların atölye çalışmanın bir tarafı da şu olacak alanda bu konularla ilgili çalışan ama insani güvenlik kavramına aşina olmayan insanlara bir parça insani güvenliğe anlatmak ve ee, tekrar kendi yaptıkları işi insani güvenlik çerçevesinden bakmalarını istemek. O yüzden bizi çok zenginleştirecek bu atölyelere katılıp. <gülüyor> i̇leride bu konuda yapabileceğimiz çalışmalar hakkında. <gülüyor> ee, i̇kinci günü e, işte sabahtan e, belli alanlarda çalışan arkadaşlarımızın sunumları var ki bir tanesi de benim aslında. <gülüyor> ee, i̇şte bir konu e, özel sektörde insani güvenlik Hı hı. Ben yerinden edilmiş topluluklar hakkında konuşacağım ve Belgrad Üniversitesi'nden Nebosça Petroviç'te Balkanlar'da gençlik üzerinden konuşacak. Yani bu projenin 3 ayağı üzerinden hı hı. Uh, sunumlar olacak. Hı hı. Hemen ardından bu uh, insani güvenlik kavramını uh, farklı metotlarla nasıl ele alabiliriz? Bu metotlardan kastığımız nasıl kantitatif araştırmalar yapabiliriz? E, Önceliksel e, yöntemler Kullanabiliriz Birazcık daha teknik bir e, Tartışma olacak Ama bu bizim için şey şu açıdan önemli e, İnsani güvenlik Çok rahat e, Nasıl diyeyim işte Bir indeks üretilecek filan bir alan değil Çünkü Hı -hı. işin içinde hem algılar var Hem Bunemin çok çeşitli veriler var Nasıl ee, ölçebileceğimize bakacağız demek, Nasıl bölüm. ölçebiliriz Doğru ölçüm yöntemi Hı -hı. nedir Bu tartışma önemli çünkü yani sizin ne kadar... Ee, Kalitatif çalışma yaparsanız yapın. Ee, sonuçta dikkatli bir parça bu tür kantitiflerle çekebiliyorsunuz. Onları da Ay. doğru şekilde kurgulamak çok önemli. Halilciğim toparlayalım istersen. Üçüncü tamam. günde değerlendirme ve e, galiba beklentilere dair konuşmalar yapılacak. Tabii Üçüncü gün dediğimiz cumartesi. Var. <gülüyor> Hassas gruplar, gençler ve müşterek bilgi üretim üzerinden. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum katıldığın teşekkür için. Ederim. Çok sağ olasın. Birazdan konferansta görüşmek üzere. <gülüyor> Tamam, olsun. İyi haftalar efendim. Yasaların ruhundan bu kadar. Yasaların ruhu. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözay'da. Açık Radyo program destekçisi olun.